Euzu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nesta'inu ve nestaferu. Me'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i Men yehdihillahu fele ve men yudlil fele Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu ve eşhedü ve Ema bed, fən istiqal hadisi kitabullah ve xeyir al hedi hedi muhammedin sallahu alı ve sellem ve şer al umur muhtesatı ha ve kulla muhtesetin bid'a ve kulla bid'a zalale ve kulla zalaletin fil Bugün inşallah harp bin İsmail el Kirmani raymullah es Sunne kitabından derse başlayacağız çok zorun olmadıkça açıklamaya girmeden metni aktarmaya çalışacağım inşallah. Ebu kasım Abdullah bin Yakub bin İshak el-Kirmani, e, Ahmet bin Hamdel'in öğrencilerinde, dedi ki, bize Ebu Muhammed bin Harp bin İsmail el-Kirmani tahtis edip dedi ki, bu ilimde imamların eser asabının ve sünnetle bilinen, bu konuda Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bugünümüze kadar kendilerine uylan sünnet ehlinin mezhebidir. Kendilerine yetiştiğim Iraklı, Hicazlı, Şamlı ve başka beledelerden alimlerin üzerinde bulundukları mezheptir. Bu mezhepten bir şeye muhalefet eden, hakaret eden veya bu mezhebin sahiplerini ayıplayan muhalif bir bidatçıdır. Cemaatten ayrılmıştır. Sünnet menhecinden ve hak yoldan sapmıştır. Bu Ahmet bin Hanbel, İshak bin İbrahim bin Mahret İbni Rahuye. Abdullah bin Zübeyir el-Hümeydi, Said bin Mansur rahim Umullah ve kendileriyle oturup ilim aldığımız kimselerinde mesebidir. Şunlar onların görüşlerindendir. İman, söz, amel, niyet ve sünnete sarılmaktır. İman artar ve eksilir. İmanda istisna yapılır. Yani... ''İnşallah müminim'' denilir. Ancak bu istisna tereddüt manasında değildir. Yani imandan şüphe etmek manasında değildir. Bu ancak alimlerin devam ettirdikleri bir sünnettir. Kişiye ''Sen mümin misin?'' diye sorulduğu zaman şunlardan birini söyler. ''Ben inşallah müminim veya mümin olduğumu umarım veya Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve rasullerine iman ettim.'' der. ''İmanın amel olmadan yalnız söz olduğunu iddia eden kimse bir mürcidir.'' İmanın söz olduğunu, amellerin ise kurallar olduğunu iddia eden kimse de bir mürciidir. Yani iman amelleri imana dahil etmeyen kimse bir mürciidir. İmanın artmayacağını ve eksilmeyeceğini iddia eden kimse de bir mürciidir. Yani bunların hepsi e, bugün e, Hanefi ve Maturidi mezheplerine mensup olduklarını söyleyenlerin eee aynı zamanda. Yani onlar amelleri imandan saymazlar yine iman artıp eksileceğini kabul etmezler ve imanda istisna yapmayı da yani inşallah müminim demeyi de caiz görmezler. Direkt müminim demek gerektiğini söylerler. İşte bunları söyleyenler mürciğidir. Eğer iman artar ama eksilmez derse mürciğenin bir görüşünü dile getirmiş olur. Yani iman arttığını kabul etse de eksildiğini kabul etmezse bu da yine mürciğeden bir görüştür. İmanda istisna yapmayan, yani kesin olarak mümin olduğunu söyleyen kimse bir mürciydir. İmanının Cibril'in ve meleklerin imanı gibi olduğunu iddia eden kimse bir mürcidir ve mürcelerin en habisidir. O bu sözüyle aynı zamanda bir yalancıdır. Bunu söyleyen Ebu Hanife'dir. Yani benim imanım Cibril'in ve meleklerin imanı gibidir diyen kimse Ebu Hanife'dir. Ona bir gönderme var burada. İnsanların iman bakımından birbirlerinden üstün olamayacaklarını iddia eden kimse yalan söylemiştir. Yani bu mürciyeler herkesin imanı birdir. İman birdir diyorlar Kartma eksime kabul etme için. Hepsinin imanı birdir. İman eşittir, İslam'dır diyorlar aynı zamanda. İmanı dile getirmese de kalpte bilmenin fayda vereceğini iddia eden kimse ise bir cehmidir. Yani bu e, sözü imanın şartı olarak görmeyen kimse sadece bilmek yeterlidir diyen kimse ise bir cehmidir. Kendisinin Allah katında mümin olduğunu, imanın tam olduğunu iddia eden kimse mürcenin en çirkin görüşünü ifade etmiş olur. Hayrı ve şerriyle, azıyla ve çoğuyla, zahiri ve batınıyla, tatlısı ve acısıyla, isteneni ve istenmeyeniyle, güzeli ve kötüsüyle, başlangıcı ve sonuyla kader Allah tebalik ve teala'dandır. Kulları üzerinde takdir ettiği ve cereyan eden hükmüdür. Kullardan hiçbir kimse Allah Azze ve Celle'nin demesini aşamaz ve kazasını geçemez. Bilakis onların hepsi ne için yaratılmışlarsa o konuda hareket ederler. Kendilerine takdir edilenin başlarına gelmesi muhakkaktır. Bu Allah Azze ve Celle'den bir adalettir. Zina, hırsızlık, sarhoş edici içki içmek, adam öldürmek, haram mal yemek, Allah'a ortak koşmak, bütün günah ve isyanlar da Allah'ın kaza ve kaderi iledir. Yaratılmışlardan hiç kimsenin Allah'a karşı bir hücceti, mazereti de yoktur. Bilakis Allah'ın hücceti mahlukat üzerine ulaşıcıdır. Enbiya 23. ayetinde o yani Allah yaptıklarından sorulmaz, onlar ise, yani kullar ise sorgulanırlar buyurulmuştur. Allah'ın ilmi kendisinin meşiyeti, yani dilemesiyle mahlukatını kuşatmıştır. Nitekim iblisin yaptıklarını ve onun dışında kendisine isyan edenleri, Kıyamet gününe kadar Rabbimiz Tebarek ve Teala'ya isyan edileceğini önceden bilmektedir ve onları bunun için yaratmıştır. Yine taat ehlinin itaatlerini de önceden bilmektedir ve onları bunun için yaratmıştır. Herkes ne için yaratılmış ise onu yaparlar. Kendileri hakkında takdir edilen işlerler. Bunlar Allah tarafından bilinir. Hiç kimse Allah'ın kader ve meşiyetinin dışına çıkamaz. Allah dilediğini yapandır. Her kim Allah Tebarek ve Teala'nın kendisine isyan eden kulları için, hayrı ve taati diledi halde onların kendileri için kötülüğü ve günah işlemeyi dilediklerini, böylece onların kendi dilemelerine göre amel ettiklerini iddia ederse, kulların dilemelerinin Allah Teala'nın dilemesine galip geldiğini iddia etmiş olur. Allah'a karşı bundan daha büyük hangi iftira vardır? Yaratılmışlardan birinin kendisi için yaratıldığı şeyden başka şeyler yapabileceğini iddia eden kimse, Allah'ın mahlukat üzerindeki kudretini inkar etmiş olur ve bu Allah'a karşı en çirkin bir iftira ve yalandır. Zinanın kaderle olmadığını iddia denilir ki, bu kadının zinadan hamile kalması ve bir çocuk doğurması halinde Allah bu çocuğu yaratmayı dilememiş midir? Allah bunun olacağını önceden biliyor değil miydi? Eğer hayır derse Allah ile beraber bir yaratıcı olduğunu iddia etmiş olur. Bu söz ise şirke benzemektedir. Hatta şirkin ta kendisidir. Hırsızlığın, sarhoş edici içki içmenin, haram mal yemenin Allah'tan bir kaza ve kader ile olmadığını iddia eden kimse, bunları yapan insanın başkasının rızkını yemeye kadir olduğunu iddia etmiş olur. Bu sözde Mecusi ve Hristiyanların sözlerine benzemektedir. Adam öldürmenin Allah azze ve celle'nin kaderiyle olmadığını iddia eden kimse, öldürülen kimsenin eceliyle ölmediğini iddia etmiş olur. Allah'ı bundan daha açık şekilde inkar nasıl olabilir? Bilakis bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin kaza ve kaderi iledir. Bunların hepsi de Allah'ın mahlukat için dilediği şeylerden ve onlar hakkındaki tedbirindendir. Onun önceden bildiği şekilde meydana gelmektedir. O dilediğini yapan adalet sahibi el-adil ve el-hak'tır. Allah'ın ilmini kabul edenin kaderi de kabul etmesi gerekir. Allah'ın küçük ve değersiz şeyler üzerindeki dahi dilemesini fayda ve zararı verenin Saptıran ve hidayet edenin Allah olduğunu da kabul etmesi gerekir. Yaratanların en güzeli olan Allah yücedir. Kıble ehlinden hiç kimsenin amelindeki günahı ve işlediği büyük günah sebebiyle cehennemde olduğuna şahitlik etmeyiz. Ancak bu konuda rivayet edilen bir hadis varsa hadis geldiği gibi tasdik ve kabul edilir. Hadis geldiği şekilde bilinmekle beraber muayyen şahıs hakkında bununla şahitlik edilmez. Amelinin iyiliğinden veya işlediği hayırlardan dolayı hiç kimsenin cennette olduğuna şahitlik edilemez. Ancak bu konuda hadis varsa, hadis geldiği gibi rivayet edilir, tasdik ve kabul edilir. Hadis geldiği şekilde bilinmekle beraber, muayyen şahıs hakkında bununla şahitlik edilmez. Yani kim mesela iki rekat Allah rızası için namaz kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır veya buna benzer. Yani bunlar genel ibarelerdir. Bununla muayyen şahıslar hakkında hükmedilmez. Mesela yalancıların, zalimlerin ateşte olduğunu bildiren naslar gibi... Bunlar umumi hükümlerdir. Mesela muayyen bir yalan söyleyen kişi veya muayyen bir zalim kimse hakkında o işte cehennemdedir diye şahitik edilmez bununla. Yani umum olan, mutlak olan mutlak haliyle bırakılır. Muayyen şahs hakkında bunlarla şahit edilmez diyorum Elif. İnsanlardan iki kişi kaldı sürece halifelik Kureyş'tedir. İnsanlardan hiç kimsenin bu konuda çekişmeye, onlara karşı ayaklanmaya hakkı yoktur. Kıyamet gününe kadar onlardan başkasının halifeliği kabul edilmez. Yani Kureyş'te mensubu dışında bir kimsenin halifeliği geçerli değildir, kabul edilmez. İyi ya da günahkar olsalar dahi imamlar, yani yöneticilerle beraber cihat geçerlidir. Zalimin zulmü veya adilin adaleti onu iptal etmez. Cuma namazı, bayram namazları ve hac, adil ve takva sahibi olmasalar dahi yöneticiyle beraber eda edilir. Haraç, zekatlar, Öşür, ve ganimetler ister adil olsunlar ister zalim olsunlar yöneticilere teslim edilir. Allah'ın yönetim işinde görevlendirdiği kimseyi itaat etmen, elini itaatten çekip çekişmemen, Allah sana bir çıkış yolu kılana kadar yöneticiye karşı kılıcınla ayaklanmaman gerekir. Yöneticiye karşı ayaklanma, dinle ve itaat et, biatı bozma. Kim bunları yaparsa ahdi bozmuş ve cemaatten ayrılmış bir bidatçıdır. Yönetici sana Allah'a isyan olan bir şeyi emrederse kesinlikle ona itaat etme. Ona karşı ayaklanma hakkında yoktur. Ona ait olan hakkı <gülüyor> engelleme. Evet yönetici yani e, Müslümanların halifesi olan kişi için bunlar söz konusu. Yani onlar zalim de olsalar Müslümanların halifesi, e, Kureyş'ten olan bu halife zalim de olsa, facir de olsa, günahkar dahil olsa, e, bu sayılanların hiçbiri yapılmaz, ona karşı ayaklanmak gerekmez. Ama Allah'a isyan olan bir konuda da ona itaat edilmez. Ama hilafetin kaldırılması, ondan sonra işte beşeri hükümlerin, e, hatta küfür sistemlerinin hakim olması, bizden olmayanların yönetici olması durumdaysa bu söylenenler geçerli değil, onlar bizim için bağlayıcı değil. Fakat e, onlar güç sahibi oldukları için, Müslümanların da onlara karşı güçleri yetmediği için Burada da yine el sünnetin menheci onların zulümlerine karşı sabretmektir. Fakat Allah-u olan hiçbir konuda isterse meşru bir halife dahi olsa Allah-u olan konuda onlara itaat edilmez. Fitnede geri durmak devam ede gelen ve devam ettirilmesi gereken bir sünnettir. Eğer bununla karşılaşırsan dinini canından ve malından öncelikle tut. Fitnede elinle veya dilinle yardım etme. Lakin eline, diline ve arzularına hakim ol. Fitneye, imtihana uğratan Allah'tır. Yani burada fitneyle kastedilen, ehli İslam'ın, kıble ehlinin, kılıçlarının birbirine kalktığı, birbirlerine girdikleri zamandır. Burada işte Müslümanların birbirlerini öldürmelerine ortam sağlayan elle veya dille herhangi bir müdahalede bulunmak meşru değildir. Kıble ehlinden sakın ve onlardan bir kimseyi günah sebebiyle tekfir etme. Onu bir amel sebebiyle İslam'dan çıkarma. Ancak bu konuda bir hadis varsa hadis geldiği gibi rivayet edilir, rivayet edildiği şekilde tasdik ve kabul edilir. Rivayet edildiği şekilde bilinir. Mesela namazı terk, sarhoş edici içki içmek ve benzer konudaki hadisler gibi. Yine sahibini küfre sokan ve İslam'dan çıkaran bir bidat çıkarıldığında bu konuda seleften gelen rivayetlere tabi ol ve bunun dışına çıkma. Evet, namazı terk konusunda Harbel Kirman Rahimullah kendilerine yetiştiği ilim elinin namazı terk edenin tekür edilmesi konusunda icma ettiklerini de zikretmiştir. Yani bu e, mutlak hükümdür. Namazın terki küfürdür. Bu konuda icma vardır. Fakat muayyen şahsın işte e, tekfirine mani durumları olabilir. İşte cehalet, tevil, ikrah gibi çeşitli şeyler, e, maniler olabilir. Fakat namazı terk etmeyi, küfür bilmek Eylül Sünnet'in menhecidir. Bidat elinin arkasına namaz kılmak ve onlardan ölen birinin cenaze namazını kılmak isteme. Şaşı gözlü deccanın çıkacağında hiçbir tereddüt veya şüphe yoktur. O yalancıların en yalancısıdır. Kabir azabı haktır. Kul Rabbi hakkında, nebisi hakkında, dini hakkında sorgulanacak. Cennetteki veya cennemdeki yeri ona gösterilecektir. Yani kabrinde. Münker ve nekir haktır. Bu ikisi kabirlerde sorgulayan meleklerdir. Allah'tan sebat dileriz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin havzı haktır. Ümmeti ona uğrayacaklardır. Havzın kendisiyle içilen kapları vardır. Sırat haktır. Cennetin üzerine konulacak ve insanlar onun üzerinden geçeceklerdir. Cennette bunun ötesindedir. Allah'tan onu selamette geçmeyi dileriz. Mizan haktır. Onda Allah'ın dilediği şekilde iyiliklerle kötülükler tartılacaktır. Sura üflenmez haktır. Ona israfil üfleyecek, mahlukat ölecekler, sonra yine üfleyecek. Bunun üzerine hesaba çekilmek, sevap ve ceza, cennet ve cehenneme hükmolunak üzere alemlerin Rabbi için kalkacaklardır. Levhül Mahfuz haktır. Kulların önceden takdir edilmiş olan amelleri oradan yazıya geçirilir. Kalem haktır. Allah onunla her şeyin kaderlerini yazmış ve ezdikirde saymıştır. Yani devhül mahfuzda Rabbimiz yücedir. Kıyamet günü şefaat saktır. Bir topluluk bir toplulukun cenneme girmemeleri için şefaat edecektir. Bir topluluk cenneme girdikten sonra şefaat edenlerin şefaat sebebiyle çıkacaklardır. Bir topluluk Allah'ın dilediği kadar cennemde kaldıktan sonra Allah'ın rahmetiyle çıkacaklardır. Bir topluluk cennemde ebedi olarak kalacaklardır. Onlar Allah'a şirk koşanlar, yalanlayanlar, inkar ve küfredenlerdir. Ölüm cennet ile cennem arasında boğazlanır. Cennet ve içindekiler yaratılmıştır, mevcuttur. Cehennem ve içindekiler yaratılmıştır, mevcuttur. Allah Azze ve Celle bu ikisini yarattığı gibi onların halkını da yaratmıştır. Cennet ve cehennem fani olmazlar, içindekiler de asla fani olmazlar. Eğer bir bidatçı veya bir zındık Allah Teala'nın onun veçi dışında her şey helak olacaktır. Kasas 88 ayetini ve benzeri Kur'an'ın müteşabihlerini delil getirecek olursa ona denilir ki, Allah'ın son bulmasını ve helak olmasını yazdığı her şey helak olacaktır. Cennet ve cehennem ise Allah son bulmalar ve helak olmalar için değil, kalıcı olmaları için yaratmıştır. Bu ikisi dünyadan değil, ahirettendirler. İri gözlü huriler kıyamet koparken ve sura üfürüldü zaman ölmezler. Çünkü Allah Teala onları son bulmaları için değil, kalıcı olmaları için yaratmıştır. Onlara ölümü yazmamıştır. Bunun aksini söyleyen kimse muhalif bir bidatçıdır ve doğru yoldan sapmıştır. Allah yedi göğü birbiri üzerinde yarattığı gibi yedi yeri de birbirinin altında yaratmıştır. Yerin en üst katı ile dünya sema arasında 500 yıllık mesafe vardır. Her sema katının aralarında da 500 yıllık mesafe vardır. En üst kat olan yedinci semada su vardır. Rahman Azze ve Celle'nin arşı su üzerindedir. Allah Tebarek ve Teala da arşının üzerindedir. Kürsi iki ayağını koyduğu yerdir. Allah yedi kat semalarda olanları, yedi kat yerde olanları, bunların arasında ve altında olanları, toprağın altında olanları, denizlerin dibinde olanları, her kılın dibinde olanı, her ağacı, her ekini ve her bitkiyi, düşen her yaprağı, bunların sayılarını, taşların, kumların, toprakların sayılarını, dağların ağırlıklarını, yağmur damlalarını, kulların amellerini, eserlerini, sözlerini, nefeslerini, fısıltılarını, gönüllerinden geçen vesveseleri ve her şeyi bilir. Ona bunlardan hiçbiri gizli kalmaz. O, yedi kat semanın üzerindeki arşındadır. Onun berisinde ateşten, nurdan, karanlıktan ve onun daha iyi bildiği şeylerden perdeler vardır. Eğer bir bidatçı, bir muhalif veya bir zındık Allah Teala'nın şu ayetlerine delil getirirse, biz ona şah damarından yakınız. Kaf 16, nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Hadit 4, fısıldaşan üç kişi olmaz ki dördüncüleri o olmasın. Beşin altıncısı da mutlaka odur. Bundan az veya çok olsun her nerede olsalar mutlaka o kendileriyle birliktedir. Mücadele 7 Bunun gibi Kur'an'ın müteşabihlerini delil getirirse de ki Bununla kastedilen ilimdir. Zira Allah Teala yedi kat sema üzerindeki arştadır. Bunların hepsini bilir. O mahlukatından ayrıdır. Hiçbir mekan onun ilmi dışında kalmaz. Allah Azze ve Celle'nin arşı vardır ve arşın taşıyıcıları vardır. Onun bir haddi vardır ve haddini Allah en iyi bilendir. Bu konuda Ebu kas Ebu Muhammed edleştiği e, ispatul haddi e, diye yani Allah Azze ve Celle'nin haddi olduğuna dair bir risale yazmıştır. Orada ispat etmiştir. Burada e, tabii ki hat hakkına yani Allah arşının üstündedir, istiva etmiştir. Burada İbn-i Mübarek Rahimullah'tan gelen bir kavil var. İşte Allah'ın Allah bir haddi vardır. Yani kullardan ayrı olduğunu ispat, ispat etmek için bunu söylüyor. Burada had lafzı e, seleften bazılarının söylediği bir şey. Biz bu konuda yani Allah'ın haddi vardır veya yoktur demeyiz. Yani Çünkü nefi de ispatta ancak nas ile olur. Tevkifi bir meseledir. Her ne kadar seleften bazıları haddi ispat etmiş olsa da aynı şekilde istivayı culus olarak açıklayan seleften bazı kimseler var. Biz bu meseleleri seleften yani tabiinden e, birilerinin sözleriyle ispat etmeyiz. Bu konu e, Tevakuf edilmesi gereken bir meseledir. Yani Nas varsa biz Nas'takini ispat ederiz ama Selefin bu görüşlerine gelince ne inkar ederiz ne kabul ederiz. Yani naslan delini bilmedikçe bu konuda tevakuf etmek gerekir. Allah Tebarek ve Teala tereddütsüz iştendir. Şüphesiz görendir. Cehalet söz konusu olmaksızın bilendir. Cimrilik söz konusu olmaksızın cömerttir. Acele söz konusu olmaksızın halimdir. ''Unutma söz konusu olmaksızın hafizdir, uyuklama söz konusu olmaksızın uyanıktır, gaflet söz konusu olmaksızın gözetendir, hareket söz konusu olmaksızın konuşandır, işitir, görür, bakar, tutar, salar, güler, sevinir, sever, ikrah eder, buğz eder, razı olur, öfkelenir, gazaplanır, merhamet eder, affeder, bağışlar, verir, men eder.'' Her gece dünya semana dilediği şekilde ve dilediği gibi nüzul eder. Onun misli gibi bir şey yoktur. O iştendir, görendir. Şura 11. ayet. Yani bu sıfatlar Kur'an ve sünnette gelen e, sıfatlardır. Bunlar da e, yani Şura 11. ayetinde versildiği gibi Allah'ın misli gibi bir şey yoktur. E, asla mahlukatına benzemez bu sıfatlarında. Kulların kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Dilediği şekilde onları evirip çevirir. Dilediğini onlara doldurur. Yani kalplere doldurur. Adem'i eliyle kendi suretinde yaratmıştır. Gökler ve yerler kıyamet günde onun avucunda ve kabzasında olacaktır. Ayağını cennete koyacak, o da büzüşecektir. Bir toplu cennemden eliyle çıkaracaktır. Cennetlikler Allah'ın veçine bakacaklar ve onu ziyaret edecekler. Allah onlara ikram edecek, tecelli edecek ve onlara bağışta bulunacaktır. Kullar fasıl yani ayrım ve din gününde Allah'a arz edilecekler. Onların hesabını bizzat üstlenecek, bu işi başkasına bırakmayacaktır. Rabbimiz Azze ve Celle dilediğini yapmaya gücü yetendir. Kur'an Allah'ın kelamıdır, onunla konuşmuştur. Kur'an mahluk değildir. Kim Kur'an'ın mahluk olduğunu iddia ederse o bir cehmidir, kafirdir. Kim Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu söyleyip de mahluk olmadığını söylemezse bu öncekinden daha kafirdir ve görüşü daha habisdir. Kim Kur'an'ı tilavet ederken lafızlarımızın mahluk olduğunu iddia eder ve Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu söylerse o bir cehmidir, habis bir bidatçidir. Her kim bunları ve cehmiyenin tamamını tekvir etmezse o da onlar gibidir. Yani cehmiyeyi tekvir etmeyen de kafirdir. Allah Musa aleyhisselam ile kelam ederek konuşmuştur. Tevrat'ı kendi elinden onun eline vermiştir. Allah ezelden beri kelam edici ve alimdir. Yaratanların en güzeli Allah yücedir. Rüya Allah Azze ve Celle'dendir ve haktır. Kişi rüyasında düş olmayan bir şey görürse onu alim bir kimseye anlatır ve doğru söyler. Alim de sahih yorumuyla onu tahrif etmeden yorumlarsa o zaman rüya ve tevhili hak olur. Nitekim nebilerin gördükleri rüya vahidir. Rüya hakkında eleştiride bulunan veya onun hiçbir şey ifade etmediğini iddia eden cahilden daha cahili var mıdır? Bana ulaştığına göre bu iddianın sahibi rüyada ihtilam olmaktan dolayı guslu de gerekli görmüyor. Yani onun zamanında, müellifin zamanında böyle bir iddia sahibi varmış demek ki. Yani rüyanın hiçbir değeri olmadığını yani ihtilam olduğunda da bunun e, işte kusulu gerektirmediğini iddia etmiş. Kim olduğunu söylemiyor burada müellif ama e, böyle bir reddede bulunuyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Muhakkak ki müminin rüyası Rabbin kuluyla konuştuğu bir kelamıdır. Müellif bunu ileride 448. maddede isnadıyla zikredecek. Burada Ehl-i Sünnet mezhebinin yani kendilerine ulaştığı alimlerin ana hatlarıyla akide maddelerini zikrediyorum müellif. Kitabın devamında her bir konu işte delilleriyle ele alınacak. Bu rüya meselesi de ileride ilgili rivayetlerle gelecek. Yine rüya Allah'tandır buyurulmuştur. Başarı Allah'tandır. Evet. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmiştir. Yani salih rüya Allah'tandır. Sadık rüya Allah'tandır. Şunlar sabit, apaçık ve bilinen sünnettendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabının tamamının iyiliklerini anlatmak, kötülüklerinden ve aralarına meydana gelen hadselerden bahsetmemek bu sünnettendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabına veya onlardan birine söven, onu eksilten, hakaret eden, kusurlarını ortaya koyan veya onlardan birini az ya da çok küçük ya da büyük bir şeyle ayıplayan Onlardan birine dil uzatmak için zorlayan kimse bir bidatçidir, habis bir rafizidir, muhaliftir. Allah onun ne farzlarını ne de nafilesini kabul eder. Bilakis ashabı sevmek bir sünnettir. Onlar için dua etmek bir yakınlıktır, onlara uymak vesiledir, rivayetlerini kabul etmek bir fazilettir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ümmetin en üstünü Ebubekir radıyallahu anh, Ebubekir radıyallahu sonra en üstünleri Ömer radıyallahu anh, Ömer radıyallahu sonra en üstünleri Osman radıyallahu anh'dır. İlim ehlinden ve sünnet ehlinden bir topluluk Osman radıyallahu anh'den sonra ümmetin en üstünü Ali radıyallahu anh'dir dediler. Bir topluluk Osman radiyallahu üzerine tevakkuf etti. Yani bunların Hı. ötesini söylemediler. Onlar hidayet olmuş Raşid halifeleridir. Bu dördünden sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı insanların en üstünleridirler. Hiç kimsenin ashabın kötülüklerinden bahsetmeye, onlardan birine hakaret edip ayıplamaya, eksiltmeye ve dil uzatmaya hakkı yoktur. Kim bunu yaparsa Yöneticinin onu tedip edip cezalandırması, affetmemesi gerekir. Bilakis cezalandırdıktan sonra tevbe ettirmelidir. Eğer tevbe ederse kabul edilir, tevbe etmezse tekrar cezalandırılır. Sonra tevbe edip dönünceye kadar hapiste bırakılır. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı hakkındaki sünnettir. Arapların hakkı faziletleri ve öncelikleri tanınır ve onlar sevilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Arapları sevmek iman, onlara buz etmek nifaktır. Bu ee, zayıf bir isnat gelmiştir. Keşfül Hafadacuni şöyle demiş. Arapları sevmek hakkında pek çok rivayetler vardı olmuştur. Bunların toplamıyla hadis hasen derecesine çıkar. Nitekim aralarında hafız el Irak'in de bulunduğu bir grup alim bu konuda müstakil eserler yazmışlardır. Hafız-ı Irak'i Mahacetil fi Hubbil Arap diye e, bir kitap basılmıştır bu kitap. Yani Arapça olarak Orada bu konuda gelen bütün rivayetleri toplamıştır. Bu rivayetler tek başlarına ele alındığında zayıf sınatlarla gelmiş olsa bile yekünde bir aslının olduğunu ifade eder. Şubiye'nin görüşü kabul edilemez. E, müellif 108. maddede Şubiye'yi tarif edecektir. İbn-i Rahimullah iktizat-ı müstakimde dedi ki, İnsanlardan bir fırka Arap cinsinin Acem cinsine üstünlüğü olmadığı görüşündedirler. Bunlar bir denilen kimselerdir. Çünkü onlar kabilelerden ayrılan Şubu desteklerler. Yine denildi ki kabileler Araplar için, Şub ise Acemler için söylenir. Yani nasıl Arapların kabilelerinden bahsediliyorsa, Arap olmayanların da bundan. Yani Şub o kabile manasındadır deniliyor. Burada Şubiye ile kastedilen Arapların, Diğer insanlardan üstün olduğunu kabul etmeyenler demek. Yani dünya bakımından tabii ki bu üstünlük. Yoksa Allah katında ancak üstünlük takvayledir. Evet, muhakkak ki onların görüşleri bir bidat ve ayrılıktır. Yani Arapların üstünlüğünü kabul etmemek. Çalışıp kazanmayı, ticaretleri, helal yollardan mal talep etmeyi haram sayan cahillik etmiş, hata etmiş ve muhalefet etmiştir. Bilakis helal yollardan kazanç sağlamayı Allah Azze ve Celle ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem helal kılmışlar. Ümmetin alimleri de bunu helal görmüşlerdir. Kişinin kendisi ve ailesi için çalışması, Rabbinin lütfundan araması gerekir. Bunu terk eder ve kazanç sağlamayı uygun görmezse o bir muhaliftir. Herkes varis olduğu elde ettiği veya çalışıp kazandığı mala daha hak sahibidir. Muhalif kelamcıların söylediği gibi değildir. Zındıklardan olan Mezdekiye fırkasından bir grup, hiç kimsenin diğer insanların ellerinde bulunandan daha fazla mala ve aileye sahip olmaya hakkı olmadığını iddia etmişlerdir. Bu görüşü bugün komünizm devam ettirmektedir. Yani sosyal adalet ile onlar bu şeyi kastederler Komünizm der. Yani mal konusunda da aile konusunda da İmkanlar konusunda da bütün insanlar eşit olmalı diye mutlaka eşitliği savunurlar. Din ancak şudur. Allah Azze ve Celle'nin kitabı, seleften gelen eserler, yani rivayetler, sünnetler, sika, güvenilir kimselerden gelen sahih rivayetler, sahih, kuvvetli, bilinen ve meşhur haberlerdir. İlk ravisi bilinen ve güvenilir olduğu gibi, sonraki ravisi de bilinen ve güvenilir kimsedir. Yani bu hadisin isnadındaki râviler Nebi sallallahu aleyhi ve selleme veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem asabına veya tabiine yahut tebaut tabiine yahut onlardan sonraki seleflerine uymakla bilinen, sünnete ve esere tutunan, bir bidat ile bilinmeyen, yalanla itham edilmeyen ve muhalefetle suçlanmamış olan imamlara ulaşıncaya kadar râviler birbirlerini tasdik eder. Onlar kıyas ve rey asabı değildirler. Zira dinde kıyas batıldır. Rey şahsi görüşlerde böyledir ve ondan daha batıldır. Dinde Rey ve kıyas asabı bidatçı cahil sapıklardır. Ancak bu konuda sıkkı imamlardan olan, seleften gelen bir eser varsa, rivayet varsa onu almak daha önceliklidir. Yani e, dinde Rey ile şahsi görüşlerle kıyasla hükmedilmez. E, böyle bir durum yani yeni bir mesele çıkarsa bu konuda eğer seleften, tabinden, tebe tabinden veya müştehid imamlardan aktarılan bir görüş varsa o konuda o görüşü nakletmek, reyde bulunmaktan, kıyas yapmaktan önceliklidir, diyor müellif. E, Hicri 241 yılında vefat etmiş olan Muhammed bin Abdülaziz yani Rahimullah da, aynı Kirmani Rahimullah'ın söylediğini destekler mahiyette şöyle diyor, ''Dinde rey ve kıyas hasabı bidatçı sapıklardır.'' Ümmetin milletinden çıkmışlardır, yani dinden çıkmışlardır. Çünkü rey ve kıyas hasar bununla kitap ve sünneti hükümsüz bırakmak, ilmi ve eseri iptal etmek, reyler ve kıyaslarıyla kalmak isterler. Risaletul Vadha adlı kitapta ee, aktarılıyor bu. Evet, Selef bunu akide metni olan bu Es-Sünne kitabında zikretmiştir. Kirmani Rahimullah bunu e, Selefin akidesi olarak zikrediyor. Yani rey ve kıyas asabını bidatçı görmek. Şimdiki selefilik iddiasında bulunanlara bakarsan e, kıyası inkar edeni bidatçı sayıyor. İşte onların tuttukları yol bu. Kim taklit olmadığını iddia eder ve dininde kimseyi taklit etmezse bu fasık ve bidatçı bir görüştür. Allah'a, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e, dinine, kitabına ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine düşmanlıktır. Bununla ancak eseri iptal etmek, ilmi geçersiz kılmak, sünneti söndürmek ve geride rey, kelam, bidat ve hilaf bırakmak istiyorlar. Bu görüşü söyleyene Allah, melekler ve bütün insanlar lanet etsin. Bu bidatçilerin en habis ve sapıklığa en yakın görüşlerindendir. Hatta sapıklığın ta kendisidir. Taklidin uygun olmadığını iddia eden bu kimseler, Dininde Ebu Hanife'yi, Bişrel Merisi'yi ve Asabını taklit ediyorlar. Allah'ın dinine düşmanlık edenlerden hangisi sünnetleri söndürüp rivayetleri iptal etmek isteyen kimseden daha büyük düşmanlık ediyor. Taklidin uygun olmadığını iddia ediyor. Halbuki dininde az önce isimlerini verdiğim kimseleri taklit ediyor. Onlar sapıklık imamları, bidat reisleri ve muhaliflerin önderleridirler. Allah'ın gazabı bu görüşün sahibi üzerine olsun. Evet bu konuyu... Berbehari'nin Şerhus Sünne kitabında da izah etmiştik. Önceki muaddesler ve imamlar taklit kelimesiyle ancak rivayetlere ve sahabe radiyallahu anıma ittibayı kastetmektedirler. Bu övülen taklittir. Sonrakilerinde kötülenen taklit ise sözü hüccet olmayan kimsenin sözünü delil söz konusu olmaksızın kabul etmektir. İshak bin Rahuya Rahimullah şöyle demiştir. Bizler ancak ittiba ve imamlarımızı geçmiş sedefimizi taklit asabiyiz. Allah onlara rahmet etsin. Allah'ın kitabında ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde olmayan hiçbir imamın söylemediği bir şey ortaya atamayız. Bunu Halal es-Sunne de Berbehari Şerhus-Sunne de e, şöyle diyor. E, İsa bin Ravi'nin sözünü Halal'a aktarmıştır. Berbehari sözünde e, daha önce izah etmiştik. Bil ki din ancak taklittir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hesabını taklit etmektir. Böylelikle neyi kastettiğini izah ediyor. Ehl-i olan muhaddisler katında taklit ancak sözü hüccet olan kimseye ittiba etmektir. Bu yüzden İmam Ahmet Rahimullah seni bir imamın bulunmayan meselede konuşmaktan sakındırırım demiştir. Yani İsmaili'de e, Akidetu Selefi Asabi Hadis veya Akidetu Ehli Hadis adlı Risalesinde şöyle der. Yani bir meselede bir yenilik ortaya atma. Eğer Selef ihtilaf etmişse Selefin ihtilaf ettiği konunun dışına çıkma. Yani bir mesele Selef ihtilaf etmişse o ihtilaftaki saflardan birinde yer al. Bir yenilik de sen ortaya atma. Yani burada kast edilen böyle şeylerdir. Yani Selef'ten gelmeyen yenilik atmaktır. Övlen taklit budur. Rivayetlerin dışına çıkmamaktır yani. Bu maddeye kadar anlattığım bu görüşlerin sahipleri ehl Sünnet ve Cemaatin. Eser ve rivayet elinin kendilerine yetiştiğimiz ilim taşıyıcılarının, kendilerinden hadis aldığımız, sünnetleri öğrendiğimiz kimselerin mesebidir. Onlar meşhur, sıka, güvenilir yani, sıdkı ve emanet ehli ve e, kendilerine uyulan, kendilerinden ilim alınan imamlardır. Onlar bidat, hilaf ve karşılıklı sahipleri değillerdir. Bunlar kendilerinden önceki imamlardan ve alimlerden aldıkları ve tutundukları görüşlerdir.'' Allah onlara rahmet etsin. Bunları öğrenin ve öğretin. Başarı Allah'tandır. Bidat sahiplerinin, salihlerin, imamların ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin alimlerinin isimlerine benzemeyen lakapları ve isimleri vardır. Bidat elinin isimlerinden bağlısı şöyledir. Mürciye, imanın amel olmaksızın sözden ibaret olduğunu iddia ederler. İmanın sözden ibaret olduğunu ve amellerin kurallar olduğunu söylerler. İmanın mücerret olduğunu, insanların iman konusunda birbirinden üstün olmadıklarını, kendilerinin imanlarıyla meleklerin ve nebilerin imanlarının biri olduğunu, imanın artmayacağını ve eksilmeyeceğini, imanda istisna yapılmayacağını iddia ederler. Diliyle iman edip amel etmeyenin hakiki bir mümin olduğunu, onların istisnasız Allah katında müminler olduklarını iddia ederler. Bütün bunlar mürciyenin görüşüdür. Bunlar en habis, en sapık ve hidayetten en uzak görüşlerdir. Kaderiyye kendilerinin güç yetirebilme, dileme ve kudret sahibi olduklarını, hayrın ve şerrin, zararın ve faydanın, itaat ve masiyetin, hidayet ve sapıklığın kendi ellerinde olduğunu, kulların Allah'ın ilminde önceden takdir edilme söz konusu olmaksızın, amellerini yeni işlemeye başladıklarına iddia edenlerdir. Onların görüşleri mecusi ve hristiyanların sözlerine benzer ve zındıklığın aslıdır. Mutezile ile görüşünü söyler, bunu dine dinirler. Kabir azabını, şefaati, havzı yalanlarlar. Kendi görüşlerinden ve hevalarından olmadıkça kıble elinden birinin arkasında namaz ve cuma namazlarını kılmayı uygun görmezler. Kulların amellerinin levh-i mahfuzla yazılı olmadığını iddia ederler. Bekriye, bunlar da kaderiyedir. Habbe, kırat ve danik hesabıdırlar. Kim haram bir habbe, bir kırat veya bir danik alırsa onun kafir olduğunu iddia ederler. Görüşleri harcilerin görüşüne benzemektedir. Cehmiye, Allah'ın düşmanlarıdırlar. Kur'an'ın mahluk olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam ile konuşmadığını, Allah'ın konuşucu olmadığını, görülmeyeceğini, Allah için bir mekan tarif edilemeyeceğini, Allah'ın bir arşı, bir kürsü olmadığını iddia ederler. Anlatmak istemediğim daha birçok görüşleri vardır. Vakife, bunlar biz Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu söyler, mahluk değildir demeyiz diyenlerdir. Bunlar bu sınıfların en şerlisi ve en habisidir. Lafziye, bunlar... Biz Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu söyler, lakin Kur'an'ı tilavet ve kıraatimizdeki lafızlarımız mahluktur deriz diyenlerdir. Bunlar da fasık cehmilerdir. Rafıza, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından beri olan, onlara söven, onlara eksilten, küçük bir azınlık dışında ümmeti tekvir edenlerdir. Rafıza'nın İslam ile bir alakası yoktur. Yani tıpkı cehmiye gibi bunlar da tekvir edilirler. Ehl-i İslam'dan, kıble elinden sayılmaz bunlar. Mansuriye, bunlar rafızların en habis grubudur. Kendilerinin hevalarına muhalif olan 40 kişiyi öldürenin cennete gireceğini söylerler. İnsanlardan kendilerini gizlerler ve mallarını helal sayarlar. Civil aleyhisselamın risaleti getirmekten hata ettiğini söylerler. Bu ise imandan hiçbir belirti taşımayan apaçık bir küfürdür. Allah'a sığınırız, Allah'a sığınırız. Sebe'iyye, yalancı rafızilerdir. Onlar ümmete muhalefet edenlere yakındır. Rafiziler İslam'da küfür ve harç ehlinden daha kötü izler bırakmışlardır. Rafızilerden bir sınıfı Ali radıyallahu anh'ın bulutlarda olduğunu ve kıyamet günden önce tekrar geleceğini söylerler. Bu tamamen bir yalan, iftira ve buhtandır. Zeydi'ye, bunlar rafızilerdir. Osman, Talha, Zubeyr ve Ayşe radıyallahu anhumdan teberri ederler ister iyi olsun, ister facir, günahkar olsun, Ali radıyallahu evladından olup ayaklanan herkesle beraber galip gelinceye veya mağlup düşünceye kadar savaşılması gerektiği görüşündedirler. Yani Ali radıyallahu anh'ın soyunan ehli birisi eğer ayaklanacak olursa, ister halk için ayaklansın, ister batıl için ayaklanmış olsun, onunla beraber savaştığı kimselere karşı savaşmak gerektiği görüşündedirler. Haşebiye, Zeydiye'nin görüşünde olan bir gruptur. Şia, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin ehli beytinin sevgisini diğer insanlar dışında kendilerine mal ederek sahiplenenlerdir. Yalan söylemişlerdir. Plakis onlar diğer insanlar dışında Muhammed Sallallahu Aleyhi ve ehli beytine buğz özel kimselerdir. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve ehli beytinin şiası kim olurlarsa olsunlar ve nerede olurlarsa olsunlar ancak sakınanlar, takva sahipleri, sünnet ve eser ehli olan Muhammed Sallallahu Aleyhi ve ehli beytini ve bütün asabını seven onların hiçbirini kötülükle, kusurla ve eksiklikle anlayanlardır. Her kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından birini kötü anarsa veya bir ayıpla aleştirirse, yahut onlardan birinden teberri ederse veya söverse veya onlara söğülüp hakaret edilmesine arz ederse, o bir rafızidir, habis bir sapıktır. Havariç yani hariciler, dinden çıkan, milletten ayrılan, İslam'dan yan çizen, cemaate aykırı düşen, hidayet yolundan sapan, Yöneticiye ve imamlara karşı ayaklanan, ümmete karşı kılıç çeken, onların kanlarını ve mallarını helal sayan, muhaliflerini ve kendi görüşlerinde olmayanları, kendileriyle birlikte sabıklıklarında kalmayanları tekvir eden kimselerdir. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına hısımlarına, damatlarına dil uzatır, onlardan teberrür eder, onları küfürle büyük suçlarla itham ederler. Onların ayrılıklarının dinin kuralları ve İslam'ın sünnetleri hususunda olduğu görüşündedirler. Kabir azabına, havza, şefate, bazılarının cehennemden çıkacağına iman etmezler. Şöyle derler. Kim bir yalan söylerse veya küçük ya da büyük bir günah işleyip buna tevbe etmeden ölürse o bir kafirdir. Cehennemde ebedi olarak kalıcıdır. Yine onlar habbe ve kıraat konusunda Bekriye fırkasının söylediğini söylerler. Yani günahlar sebebiyle tekfir ederler. Onlar aynı zamanda kaderiye, cehmiye, mürce ve rafızadırlar. Sadece kendilerinden olan imamın arkasına cemaat namaz kılınması görüşündedirler. Onlar namazın vaktinden ertelenmesi, oruca hilalin görülmesinden önce başlanması, bayramın hilalin görülmesinden önce başlanması görüşündedirler. Onlar veli veya yönetici olmadan nikahı uygun görürler. Yani velisiz nikahı dinlerinde mutayı caiz görürler. Elden ele birdir heme karşılık 2 dirhemi helal görürler. Onlar meslerle namaz kılmayı ve mesler üzerine meshetmeye uygun görmezler. Yöneticiye itaati uygun görmezler ve hilafetin Kureyş'e ait olduğunu kabul etmezler. Yani halife olsun da taştan, demirden olsun. Yani Kureyş'ten olması şart değil derler. İslam'a ve Müslümanlara muhalefet ettikleri pek çok görüşleri vardır. Yani bir kimsenin harcı olması için bu görüşlerin hepsini taşıyor olması diye bir şart yok. Bu görüşlerden herhangi birisi hariciliktir. Bir toplumun sapıklığı için görüşlerinin, mezheplerinin ve dinlerinin bu şekilde olması yeter. Onların İslam ile bir alakaları yoktur. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkanlardır. Günümüzde e, sünnet inkarcıları en bariz haricilerdir. Haricilerin isimlerinden bazıları Haruriye. Onlar Harur halkıdır. O İbn Abbas Anuman kendileriyle konuştu Ali radiyallarına karşı ayaklanan kimselerdir. Ezarika, Nafi bin Ezrak'ın ashabıdır. Enhabis ve İslam ile sünnetten en uzak görüşlere sahip olanlardır. Necdiye, Necdet bin Amirel Haruri'nin ashabıdırlar. İbaziye, Abdullah bin İb İbaz'ın ashabıdırlar. Bunlar bugün e, Umman da çoğunlukta bulunuyorlar. İbaziye mezhebi. Sufriye, Davud bin Numan nasabdırlar. Ona sen ilimden bir sufursun. Yani alaşımsın denildiği için. Yani bakır, tunç gibi bir alaşımsın denildiği için bu isimle anılırlar. beyhesiye meymuniye ve hazimiyye. Bunların hepsi de harcilerden fasıklar ve sünnete muhalif olanlardır. Milletten çıkmış olan bidat ve onların elleri Onlar elleri kesilen hırsızlardır. Nitekim onları bu şekilde biliriz. Yani Müslümanların mallarını helal gördükleri için e, elleri kesilenler vardır bunlar içerisinde. Yani hırslıktan yakalarım. Şubiye, bidat-ı sapık kasabdırlar. Az önce bahsetmiştik. Onlar Araplarla meval yani azatlar bize göre birdir derler. Yani Araplarla Arap olmayanlar birdir derler. Arap'ın hakkını tanımazlar. Onların üstünlüğünü kabul etmezler ve onları sevmezler. Bilakis Araplara buğz eder. Kalplerinde onlara karşı kin, haset ve öfke gizlerler. ''Bu çirkin bir görüştür. Irak halkından bir adam bunu bidat olarak çıkarmış, birazcık ona tabi olmuşlar ve bunun için savaşmışlardır.'' Günümüzde Türkiye'de e, bu görüşte olmayan kimse bulamazsın neredeyse. Yani Arapların üstünlüğünü kabul etmeyen, bu etmeyen. ''Rey asabı, bunlar sapık bidatçılardır, Sünnet ve eserin düşmanıdırlar. Dinde rey kıyas ve istihsan ile hükmetmek görüşündedirler.'' Onlar eserlere yani seleften gelen rivayetlere muhalefet eder ve hadisi iptal ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme reddiye verir. Ebu Hanife'yi ve onun görüşünde olanları imam edinirler. Onların dinlerini din edinir, onların görüşlerini benimserler. Bundan daha açık bir sapıklık var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve asabının sözlerini terk edip Ebu Hanife ve asabının görüşüne tabi oluyorlar. Sapma ve azgınlık olarak bu yeter. Velayet bidattır, beraet bidattır. Yani onlar biz falana dost oluruz filandan teberri ederiz derler. Bu bidat bir görüştür. Bundan sakının. E, halal Rahimullah Es-Sünnede şöyle demiştir. Ebu Talip dedi ki bu da Ahmet bin Hanbel'in öğrencilerinden. Ebu Abdullah Ahmet bin Ambele beraat bidattır, velayet bidattır, şehadet bidattır sözünü sordum. Dedi ki: Beraat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabından birinden teberrür etmektir. Velayet bir kısmını bırakıp bir kısmına dost olmaktır. Şehadet bir kimsenin cehennemlik olduğuna şahitlik etmektir. Yani bidat olanlar bunlardır. Kast edilen bu. Her kim bu görüşlerinden bir şeyi söyler, uygun görür, heva dinir, razı olur veya severse sünnete muhalefet etmiş, cemaatten çıkmış eseri yani selefin yolunu terk etmiş hilaf çıkarmış bidate girmiş ve yoldan ayrılmış olur başarımız ancak Allah'tandır ona tevekkül ederiz ondan yardım isteriz hareket ve kuvvet ancak Allah iledir heva bidat ve hilaf ehli çirkin isimler uydurmuşlar ve ehli sünneti bu isimlerle anarak ayıplamak eleştirmek hakaret etmek sevihler ve cahiller katında ehli sünneti küçük düşürmek istemişlerdir mürce ehli sünneti şukak yani tereddüt edenler diye isimlendirdiler Mürceye yalan söylemiştir, bilakis kendileri tereddüt ve yalanlamaya daha layıktırlar. Yani inşallah müminim dediği için el sünnet, işte bunlar imanlarına şüphe eden, tereddüt eden kimselerdir diye şukkak demişler. Böyle bir iftira atmışlardır. Kaderiye, el sünneti kaderi kabul ettikleri için mücbira veya cebriye diye isimlendirirler. Kaderiye yalan söylemiştir, bilakis onlar yalan ve hilafa daha layıktırlar. Allah'ın halk üzerindeki kudretini nefh ediyorlar ve Allah'a layık olmayan şeyleri nispet ediyorlar. Cehmiye ehl sünneti müşebbiye veya mücessime diye isimlendirdi. Allah'ın düşmanları olan Cehmiye yalan söylemiştir. Bilakis kendileri teşbih ve yalanlamaya daha layıktırlar. Allah azze ve celleye yalanla iftira ediyorlar. Allah üzerine iftira ve bühtanda bulunuyor, sözlerini inkar ediyorlar. Rafıza sünnet elini nasıbe diye isimlendirdi. Rafızcılar yalan söylemiştir. Bilakis kendileri bu isme daha layıktırlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem asabını sövgü ve hakarete hedef yapıyorlar. Onlar hakkında doğru olmayan şeyler söylüyor, onları adaletsizliğe, yalana ve zulme nispet ediyorlar. Böylece Allah'a karşı cüret ediyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkını küçümsüyorlar. Kendileri ayıplanmaya ve intikam almaya daha layıktırlar. Hariciler ise eli sünneti mürce diye isimlendirdiler. Hariciler yalan söylemiştir. Bilakis kendileri mürciyedir. İmanın diğer insanlara değil, yalnız kendilerine ait bir hak olduğunu iddia ettiler ve kendilerine muhalefet edenlerin kafirler olduğunu söylediler. Rey ve kıyas ashabı ise sünnet asabını Nabite ve Haşeviyye diye isimlendirdiler. Allah'ın düşmanları olan Rey asabı yalan söylemiştir. Bilakis kendileri Nabite ve Haşeviyye'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eser ve hadisini terk ettiler. Dinde Rey, kıyas ve istihsan ile söz söylediler. Kitap ve sünnete aykırı hüküm verdiler. Onlar bidat, cahillik ve sapıklık hasabıdırlar. Dünyayı yalan ve iftira ile talep etmektedirler. Hakkı söyleyen, esere tabi olan, sünnete tutunan, salihlere uyan, Allah'tan karşılığını bekleyerek ve ona yakınlığı, dinin aziz olmasını talep ederek bidat elinden uzaklaşan, onlarla oturmayı ve konuşmayı terk eden bir kula Allah rahmet etsin. Başarımız ancak Allah iledir. Evet, bu e, maddeler halinde saydığı bu e, imam Kirmani'nin bundan sonra bölüm bölüm ana başlıklar halinde ilgili rivayetlerle konuların detaylarına geçecek. İnşallah bir sonraki dersten itibaren iman hakkındaki bölümle devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe ve estağfiruke ve